660. Konu, Ebu Bekir Sıddin Am İbnül As'a başında bulunduğu kabileler hususunda bazı öğütler vermesi, Hz. Ebu Bekir, Am İbnül As'a şunları yazdı, Ben seni beli'yi, uzre ve kuzaya bağlı diğer kabilelerle oralarda konaklamakta olan göçebe Araplara emir tayin ettim, onları Allah yolunda cihada çağır ve bu hususta kendilerini teşvik et, sana tabi olanlarını yanına al ve onların her türlü ihtiyacını karşıla, Aralarında dargınlık ve düşmanlık bulunanları barıştır, kabileleri bir araya getirmeye çalışma ve onların problemleriyle yakından ilgilen.